Ey müminler, ey aşık sadıklar, ey sultan-ı enbiya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gönül verenler ve Resulullah'ı her şeyinden severek imanını kemale girdiren, Hakk'ın cennetine talip, rızasına ragip, cemaline aşık olanlar, işidin, duyun, dinleyin ve dinlediklerinizi iyi anlayın ve din kardeşlerinize anladıklarınızı yayın. İnsanları hakka, felaha, necata davet edin. İnsanlığı elinden tutun ve kurtarın. Kur'an'a tabi olmayanlar gözleri ama bir uçuruma doğru gitmekteler. Onları o yoldan çevirin. Allah'a inanmayan, Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselama gönül vermeyen bir kimse muhakkak husrandadır. Bakar da görmez, işidir de anlamaz. Bulunduğu nimetin içinde hangi nimete sahip olduğunu dahi bilemez. Yalnız içer yer ve emeller besler. Ve bu alimden elleri açık, boş olarak gider. Eli boş ve açık maddeyi götürmez yani. Halbuki taşınan tabut çok şeyleri götürür o tarafa. Göre nedir? Göre ne?